Kardeşlerim, muazzez müminler, muhabbet duyduklarınız, sevdikleriniz aranızdan ayrılınca, onların sözleri hatırınıza gelir, onların hatıralarıyla yüzleşirsiniz, gözleriniz dolar. Belki ifadeler boğazınızda düğümlenir, konuşamazsınız. Fakat tanıdıklarınızda Allah ve Resul düşmanları olur. Onlardan nefret edersiniz. Onlar dünyadan ayrılırlar. Onların hatıraları aklınıza gelince de rahatlarsınız. Onlar gibi olmadığınızdan dolayı Allah Teala'ya hamd edersiniz. Kur'an-ı Kerim bize iki ufku da gösterir. Efele misiru fil arz feynzuru keyfe kana aqibatu min qablihim Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden önce yaşayan Allah'a isyan eden Allah'la peygamberle savaşanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler Onların enkazlarına baksınlar Firavun'un ehramına baksınlar Lut Aleyhisselam'a isyan edenler nasıl helak oldular onlara baksınlar, görsünler, ibret alsınlar. Bir de öte tarafta peygamberler var, onların hatıraları var. O hatıralarla bütünleşin. Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasına bakın. O hatıralar size kulluğu anlatacak. Sabahlara kadar namaz kılmaktan yarılan, çatlayan, o halde yine ibadete, namaza devam eden Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı gösterecekse o hatıralar. Hazreti Hamza'yı, Abdullah bin Cahş'ı, Musab bin Umeyr'i radiyallahu anhum. Hatıralar Uhud size onları hatırlatacak. Onlar gibi olmaya davet edecek. Ve zikru fil kitab İbrahim. Kur'an Hakim İbrahim'i kitapta ya dediğim buyuruyor. Peygamberleri anın, onların mücadelelerine bakın. İnsanların daraldığı, yorulduğu, teslim olduğu anda Hz. İbrahim aleyhisselam yalnız başına bir ümmet olarak sağına soluna bakmadan Allah ve Resul davasını nasıl temsil etti İbrahim'e bakın. O hatıralar size ubudiyeti anlatacak. Hatıralar üzerinden İslam'ın hakikatine müdrik olun. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke ile Medine arasında. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Gidiyorduk Allah Resulü aleyhisselamla. Bir vadiye geldik. Buyurdular ki ey vadin hâdâ. Bu hangi vadidir? Ya Resulallah bu ezraktır dedik. Ezrak vadisi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Keenni anduru ila Musa." Sanki şimdi Musa Aleyhisselam'ı görüyorum. Elini kulağına koymuş "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk." buyur Allah'ım buyur diyor. Yani hacca gidiyorsunuz, Arafat'ta "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk" diyeceksiniz. O dağlar, o taşlar, o vadiler o kupkuru olan efendimiz Ali zamanında üzerinde ağaç olmayan o arazide peygamberler üzerlerinde ihramlar olduğu halde lebbeyk Allahumme lebbeyk demişlerdi. Firavun'un sarayında Firavun'un karşısında kale firavunu ve ma rabbul alemin. قال رب السماوات والارض وما ''Senin Rabbin kimdir Musa?'' diye sorduğu zaman ''Benim Rabbim yer ve göklerin ve onların arasında olanların sahibi olan Allah hazze ve Celle'dir'' diyen Firavun'un sarayını sallayan Hz. Musa aleyhisselam bu dağda Arafat'ta bu vadide üzerinde ihram olduğu halde ''lebbeyk Allahumme lebbeyk'' ''Ben Firavun'un sarayında Allahu Ekber'' derim ben firavunlara, sağıma, soluma bakmadan meydan okuyan Musa'yım, Allah'ım, Arafat'tayım, ellerimi kaldırdım, üzerimde iki parça elbise var, senden başka sığınağım, senden başka barınağım yok ya Rabbi, af dilemeye geldim Allah'ım. Gidiyorsunuz, Mekke ile Medine arasında bir vadidesiniz. Ke en duru ila Musa Sanki şimdi Hz. Musa'yı görüyorum buyuruyor. Bir yere geliyorlar, bir vadiyi geçiyorlar, bir tepeye çıkıyorlar. seni yetin hazihi buyuruyor. Bu hangi tepedir? diyorlar ki her şaha şey ya Resulallah. Burası her şeydir. Buyuruyorlar ki kendi anduru ila Yunus. Şimdi sanki Hazreti Yunus'u görüyorum. Kızıl bir devenin üzerinde o da geliyor. O da lebbeyk Allahum lebbeyk diyor. Ayrılmıştı. Balığın karnına düşmüştü. Balığın karnından tesbihiyle kurtulunca Allahazze ve celle ona emir buyurmuş var sellahu ila elfin önceden ayrılmıştı kavminden kabilesinden onlar Allah ve Resul buyruğunu kabul etmediler diye Hz Yunus aleyhisselam onları terk etmiş bunun karşılığında balığın karnına düşmüş tesbihiyle oradan kurtulmuş fakat şimdi Yunus Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak tatile göndermiyor. Dinlen ey Yunus demiyor. وَاَرْسَلَّاهُ اِلٰى مِئَةِ elfin Kardeşim, neden az uyuyacaksın Allah yolunda cihad edeceksin? Ümmetin kurtuluşuna sanki sadece memur olan sensin o gayretle, o şuurla, o anlayışla mücadeleye, mücahedeye devam edeceksin. Allah Azze ve Celle, Hz. Yunus Aleyhisselam'ı şimdi yüz binlere daha fazla olan milletlere gönderiyor. Dinlenme yok, israat yok, tatil yok, ölene kadar kulluk, ölene kadar mücadele var. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hacca giderken Mekke ile Medine arasında o peygamberin hatırasını selamlıyor. Keenni anduru ila Musa. Sanki şimdi Musa'yı görüyorum. Keenni anduru ila Yunus. Sanki şimdi Hazreti Yunus'a bakıyorum. O hatıralarla bütünleşmek, onları hayatınıza taşımak, Hz. Musa aleyhisselamla beraber olup firavunların sarayında Allahu Ekber diyebilmek, Hz. Yunus aleyhisselam gibi ümmet, insanlar tebliği emri bil marufu terk ettiğinde yüz binlerin hidayetine kendini memur kabul edip meydan yerinde kalabilmek, Allah ve Resul davasının sancağını taşıyabilmek, Kardeşelim Hacca gidenler Safa ile Merve arasında say ederler. İnnas-Safa vel-Merve min şa'airillah iki tane tepe var. Tepe arasında gider gelirler. Fakat o iki tepe Allah'ın nişanlarındandır. Onlara bakınca size İslam'ı anlatırlar. Allah'ın azametini, kuvvetini, kudretini gösterir. İki tane tepe. Neden başka tepeler değil de iki tane tepe arasında insanlar gider gelirler, sahi ederler. Orası iki tane tepe. Orada bir zamanlar taşlar vardı kayalar vardı insana faydası olmaz insana zararı da olmazdı peki neden o taşların arasında gidip gelirler peygamber aleyhissalatu vesselam orada sahayette neden sizler oraya gidince sahhediyorsunuz çünkü orada bir hatıra var orada büyük bir kadın var orada Hazreti Hacer var İsmail var İbrahim Aleyhisselam, Hacer annemizi, kundağındaki yavrusu İsmail aleyhisselamla alır. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Oraya bırakır. Orada ekin yok. Orada su yok. Orada insan yok. Orada hayat yok. İbrahim Aleyhisselam, Eşini bırakmış, oğlunu, yavrusunu, ciğer paresi İsmail'i bıraktı. Geriye dönüyor, ağlıyor, gözyaşlarını içine boşaltıyor. Arkada bir kadın, bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor. Hz. İbrahim geriye dönemez, o halde devam ediyor. Hz. Hacer annemiz çağrılarını yineliyor İbrahim, İbrahim diyor. Bir noktaya geliyor ki, Allahu emareke bihada ya İbrahim. Şu dağların arasına, şu vadiye, ekinin, suyun olmadığı Mekke'ye bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince geriye döner. Kale naam. Evet der İbrahim aleyhisselam. O zaman o büyük kadın, Hazreti Hacer annemiz, اِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا Şimdi gidebilirsin İbrahim. Siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp onun rızkını gönderen Allah Azze ve Celle. Eğer sana emrettiyse Hacer'i, kucağındaki yavrusu İsmail'i şu dağların arasında ekmeksiz, susuz bırakmayacak Allah Azze ve Celle. Git şimdi İbrahim der. Oraya gidince... O Hacer anamızı düşünür, o hatırayı zihninde canlandırır. Şunu der Müslümanlar kendilerine, yüreklerine. Burada bir kadın vardı, Safa'ya koştu, Merve'ye koştu. Yerde yavrusu var, İsmail susuzluktan ağlıyor. Annenin suyu bitmiş, annenin ekmeği bitmiş, ana bir kadın dağların arasında vadide Safa'ya koşar, Merve'ye gelir, Safa'ya gider, merveden gelir, Allah'ım su der, Allah'ım merhamet der, ellerini kaldırır, Cibril gelir, kanadını vurur, yerden zemzem çıkar. İnne's safa vel mervete min şairillah. Neden Müslümanlar orada giderler, gelirler? Safa ile Merve arasında sahi ederken, şunun sözünü verirler. Ya Rabbi, senin emrine, İsyan etmeyen, başkaldırmayan, sen emredince şu dağların arasında İsmail'ini yetiştiren Emrine lebbeyk Allahumme lebbeyk, emrine amadeyim ya Rabbi diyen O kadın Hacer gibi senin yolunda mücadele etmeye, cihad etmeye, ayakta kalmaya, nemrutlarla hesaplaşmaya Söz veriyorum, şahit ol ya Rabbi diyorsunuz Hatıra size onu anlatıyor. Bakıyorsunuz dağlara, bakıyorsunuz taşlara, Hacer diyorsunuz, kadın diyorsunuz. İsmail, evlatları Kabe'ye adayabilmek, Allah'a adayabilmek, Allah'ın kitabına göre, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine göre evlat yetiştirmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Hacerül Esved'i öpüyorlar, hemen yanında mültezem. Mültezem de Hazreti Ömer radıyallahu anh, göğsünü Kabe'nin taşlarına, duvarına dayamış, yanağını yaslamış ağlıyor. Allah Resulü aleyhisselam yaklaşıyor, elini omuzuna koyuyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Hışımla geriye dönüyor. Kim beni bu mana ikliminden aldı uzaklaştırdı diye. Bakıyor ki arkada ağlayan biri var Hz. Muhammed Aleyhisselam. Buyuruyorlar ki ibki ya Umar ibki, ha huna tuskabul abarat, ağla Ömer, ağla.'' Gözyaşları burada dökülür. Burada dökülen gözyaşlarıyla günahlar dökülür ibki ya Umar ibki. Ağla Ömer buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Orada bir hatıra var. Mültezeme gelince duaların icabet edildiği yer, kulun kendini Allah'a arz ettiği yer, Ömer'in ağladığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gözyaşı döktüğü yer, Oradan gidersiniz. Vatkihu min makami İbrahim'e Musalla. İbrahim'in makamının olduğu yerde kendinize bir Musalla edinin. Orada namaz kılın. Peki neden orada namaz kılarız? وإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ الظَّالِمِينَ hemen bir ayet öncesinde Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah azze ve celle İbrahim'i bir takım meselelerde imtihan ettik. Oğlu İsmail'i Allah'a kurban edecekti, tereddüt etmedi. felemma أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Peki sen baba... Oğlunu Kur'an'a teslim edebiliyor musun? Sen Ahmet kardeşim kızını 7 yaşında tesettüre Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a teslim edebiliyor musun? Allah baba olarak İbrahim'i defaatle imtihan etti. Fakat hepsini kazanır ve ibtela İbrahim'e Rabbuhu bikelimatin faatemmuhun. "Kale innî ca'iluke lin-nâsi imâma." Allah azze ve celle buyurdu ki İmtihanları kazanan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a "Kale inni ja'iluke lin-nasi imama. Seni insanlara imam yapacağım." buyurdu. Yani imam olabilmek, yeniden hilafeti kurabilmek, mazlum, mağdur, mağlup 1 milyar, 800 milyon alemi İslam adına ayağa kalkabilmek için Hz. İbrahim gibi oğlunla sınanacaksın, kardeşinle sınanacaksın, cemiyetle sınanacaksın, nemrutlar üzerine gelecek, seni ateşe atacaklar. Ateşe girerken kimseye dayanmadan, güvenmeden Allahu Ekber diyebilirsen kâle inni câ'iluke ja linnâsi imâmâ Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmetin içinden Fatihler, Yavuzlar, Salihaddinler çıkaracak. Kale inni jālukalinnāsi imama. On için kardeşim, makam İbrahim'de namaz kılıyorsun. İbrahim diyorsun. Seni ateşe atıyorlardı. Dağlar gibi odunlar toplamışlardı. O zaman Hazreti Cebrail yanına gelmiş bana ihtiyacın var mı İbrahim diye sormuş. Sen de bunu tevekküle aykırı kabul etmiş. Ema ente fela sen aradan çekil demiştin. O ne müthiş, o ne muazzam bir imandı İbrahim diyorsun. Şimdi senin hatıranın önünde namaz kılıyorum. Rabbime ellerimi kaldırıyor, iltica ediyorum. Ya Rabbi Amerika'da Nemrutlar var. Rusya'da Nemrutlar var. Halebe, Hamaya, Bağdat'a Ölüm kusuyorlar Allah'ım. Onların karşısında 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'a Hazreti İbrahim'in cesaretini şecaatini ihsanıyla Allah'ım diye orada namaz kılıyoruz. Hatıralar sana İbrahim ol diyor. İbrahim gibi ayakta kal. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyorsunuz. bil بِالْبَيْتِ الْعَتِيكِ taş orası Taşın sana bir faydası olmaz Taşın sana sana bir zararı olmaz Peki neden tavaf ediyoruz? Hz İbrahim Aleyhisselam Kabeyi bina eder Evden önce Kabeyi yapar Sonra ellerini kaldırır. Ve yirfa'u İbrahimul kavâ'ide minel beyti ve İsmail. Rabbena takabbal minna ka entes semiul alim. Rabbena vec'alna muslimeyne lek ve min zurriyetina ummeten Ya Rabbi, bizim bu amelimizi kabul eyle. Oğlumla İsmail'le yaptığım, senin için yaptığım, sana giden yolu açan Kabe'yi Kâbe'yi bina etmeyi bu amelimizi kabul eyle ya Rabbi, neslimizden sana kul olan bir zümre çıkar Allah'ım diye dua eder. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasına asırlar sonra Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gelir. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken diyorsunuz ki önce cami ya Rabbi, Önce İmam Hatip Okulu, önce medrese, evimden önce orayı düşüneceğime sana söz veriyorum Allah'ım. Önce oralar olacak. Osmanlı, ecdadınız evleri gitti, evleri yıkıldı ama Selimiye duruyor, Süleymaniye duruyor. Eğer yeniden onlar gibi olursak, önce sana secde edilen mabetler Allah'ım. Önce mazlumlar Allah'ım. Önce yetimler Allah'ım. Önce halep Allah'ım önce ve ceallena milledunke veliyya ve ceallena milledunke Kenasira katından bize yardımcılar dostlar gönder Allah'ım diye feryat eden kadınlar öncelikli ya Rabbi diyebilirsek evimizden önce oralar diyebilirsek Allah Azze ve Celle yeniden bu neslin yolunu açacak önünü açacak kardeşlerim bir Mekanda hatıralar, bir de zamanda hatıralar var. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki: "Zeka yevmun ulidtu fihi." Pazartesi neden oruç tutuyorsunuz ya Resulallah? Bugün dünyaya geldim buyurdular. Yeni bir Rebiülevvel ayındayız. Mevlidi nebiye doğru gidiyoruz. Zaman size Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı hatırlatacak. Mekan onu hatırlattığı gibi, zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatacak. O gün öncesinde, sonrasında, oruç tutacaksınız, hazırlanacaksınız. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın değerlerini düşüneceksiniz. O geldi, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Onları kurtardı. Peki sen, ekranlara, sokaklara, okullara gömülen kız çocuklarına, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği o dirilten ayetleri anlatabildin mi? Kızın evde onlara dair ders halkaları kurup, eşin onlara dair ders halkaları kurup, hani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekke sokaklarında Mus'aba İslam'ı anlatabilmek için peşinden koşuyordu. Senin eşin okulda, lisede kızların ardından gidip, evine onları davet edip, Gelir misin evde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı konuşalım diye hanımı teşvik ettin mi kızına bunları anlattın mı ya da sen sabah işine gittin akşam evine döndün sabah okula gittin akşam evine döndün sen sokaklarda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayanları onu anlattın mı? Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam o sokaklarda sahabenin peşinde onlar iman etsin bu yola gelsin diye defaatle gitmişti reddediyorlardı hakaret ediyorlar kahrediyorlardı ama ona rağmen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam onları kurtarabilmek için Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sahabenin onlar sahabe olmadan ardından yürüyordu kardeşim Mevli Mevlide gidiyoruz. Faizi düzene en büyük darbeyi vuran Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Doğunca zalimlerin sarayını sarsan, sütunları yere indiren Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Eğer ashab-ı kiram Allah Resulü aleyhisselatu vesselam'a nasıl onun vefatından sonra kendi anduru ile arasu lillah onu anlatırken onu yağda derken sanki şimdi peygamber aleyhissalatu vesselama bakıyorum der gözleri dolar ifadeler boğazlarında düğümlenirdi onların ve sonra acaba onun bir sünnetini terk ettik mi diye bir mücadele başlardı onların hayatında Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini konuşuyor. Kur'an'a hakimden ona itibayı öğreniyor. Hayatımızın bütün noktalarına Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı taşırsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığı defalarca nasıl krizden çıkardıysa yeniden seni krizden çıkaracak kardeşim. Unutma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son anları, son saniyeleri. Hazreti Ayşe annemize evdeki yedi dinarı sadaka vermeyi emretmişti. Son saniyelerde tekrar sorarlar. Ayşe derler, altınlar nerededir? Duruyor ya Resulallah. Neden duruyor? Sizin rahatsızlığınızla, hastalığınızla meşgul oluyorum ya Resulallah der. Efendimiz aleyhisselam yedi altını eline alır. Buyururlar ki, Ma zannu Muhammedin ellolaki Allah ve hazihi inde yedi altınla Rabbine gidiyorsun. Fakat Medine'nin arka sokaklarında dul kadınlar var, yetim çocuklar var. Eğer onlar ekmek bulamadıysa bu altınların hesabını Allah'a nasıl verirsin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid Kandili'nde düşünmek ve sonra Alep'te hastanesi vurulan çocuklar tıbbi yardımı olmayan yavrular, doktorların çaresiz izlediği o biçareler, ekmek diyenler, ellerini açanlar, ve ceallena milledunke veliyya, ve ceallena milledunke nasıira, katından bize dostlar, yardımcılar gönder Allah'ım diye feryat eden on binler, yüz binler, Mevlidi Nebi'ye gidiyoruz. Eğer sahabe gibi Allah Resulü'nü anlarsak, zamanda mekanda onun hatırasını canlandırıp onun sünnetine ittiba edersek işte o zaman bu ümmet krizden kurtulacak.